1532, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, bu zikirlerin her biri Uhud Dağı'ndan daha büyüktür, buyurmaları, evet, Hz. Peygamber bir keresinde eşabına, herhangi biriniz her gün Uhud Dağı kadar amel işlemeye güç yetirebilir mi, diye sordular, Eşabı kiram, ey Allah'ın Resulü, böyle bir şey kim güç yetirebilir, dediler, Hz. Peygamber ise, buna hepinizin gücü yetebilir, buyurdular, onların, ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olabilir, demeleri üzerine de, Sübhanallah,